Gustav Milding. Kardinal Nepelos. Seslendiren: Akın Altan. Onun hakkında adının Hieronymus Ratshpiel olması dışında çok fazla şey bilmiyorduk. Bir de uzun yıllardan beri o harap köşkte yaşadığını ve kırsaçlı, asık suratlı bir basktan melankoli ve yalnızlıktan kuruyup gitmiş soylu bir ailenin hizmetçisi ve mirasçısı kiraladığı katı değerli, eski eşyalı oturulacak hale getirdiğini Dağınık, püsküllü, çürük porsuk ağaçlarının rüzgarın şiddetinden arada bir korkuyla inlemeleri ya da yeşil karagölün gökyüzüne sabit bakışlar fırlatan bir göz gibi göç eden beyaz bulutları yansıtması dışında hayat tarafından terk edilmiş gibi duran asla bir kuşun ötmediği vahşi ormandan geçip de bu odalara adım atmak keskin, fantastik bir karşıtlıktı. Yerin-i Musrat Şpila neredeyse bütün gününü sandalında geçiriyor ve ince uzun ipek iplerin ucundaki parlak metal bir yumurtayı, gölün derinliğini saptamaya yarayan bir iskandil, durgun suya daldırıyordu. Oltayla balık tutmayı bitirip eve döndükten sonra, Ratshpila'nın konukseverlik göstererek bize açtığı kütüphanesinde akşamları birkaç saatliğine buluştuğumuzda, bir coğrafya kuruluşunun hizmetinde çalışıyor herhalde, diye tahminlerde bulunuyorduk. Yine bir gece Hieron'u Musrat Spil hakkında fikir yürütürken, daha geçidinden mektup taşıyan yaşlı ulak kadından bugün tesadüfen öğrendiğime göre, gençliğinde keşiş olduğu ve kan reban içinde kalıncaya dek her gece kendini kamçıladığı, sırtının ve kollarının yara izinden geçilmediği söyleniyormuş, diye söze karıştı Mr. Pinch. Bu arada, nerede kaldı? Saat on biri geçiyor olsa gerek. Dolunay var dedi Giovanni Brecesco ve pörsümü şeliyle açık pencereden dışarıya gölün üzerinde boylu boyunca uzanan pırıltılı ışık yoluna işaret etti. İyice bakarsak sandalını kolayca görebiliriz. Bir süre sonra merdivende ayak sesleri duyduk ama odaya giren kişi keşif gezisinden geç dönen botanikçi Eşviğit'ten başkası değildi. Çelik mavisi renkte parlak çiçekli adam boyu bir bitki tutuyordu elinde. Bizi başıyla selamladıktan sonra cansız bir sesle "Bu türün şimdiye dek bulunmuş en büyük örneği. Zehirli kurt boğanın bu yükseklikte yetiştiğini hiç sanmazdım." dedi ve bitkiyi yapraklarını kırmamaya büyük özen göstererek pencerenin önüne koydu. Onun durumu da bizimkinden farklı değil diye düşündüm ve o anda Mr. Finch'le Giovanni Braccesco'nun da aynı fikre kapıldığını hissettim. Dünyada huzursuz yaşlı bir adam gibi dolanıyor. Tıpkı mezarını arayan ama bulamayan biri gibi. Yarım bozulacak çiçekler topluyor. Niçin? Neden? Buna kafa yormuyor. Yaptığının anlamsız olduğunu biliyor. Tıpkı bizim de uğraşılarımızın anlamsız olduğunu bildiğimiz gibi. Fakat ister önemli görünsün ister önemsiz, başlanılan her şeyin anlamsız olduğuna dair acı bilgi onu ezmiş olmalı. Nasıl hayat boyu bizi de ezdiyse Gençliğimizden beri ölümcül hastalar gibiyiz Ölüm döşeğinde yatan ve parmaklarını huzursuzca yorganın üzerinde gezdirip Neye tutunacaklarını bilemeyip sonunda şunu kavrayanlar gibiyiz Ölüm odada duruyor Ellerimizi kavuşturmuşuz Ya da yumruklarımızı sıkmışız Onun için ne fark eder Bitkisini defalarca yokladıktan sonra Ağır ağır masamıza oturan botanikçi ''Buradaki balık mevsimi geçince nereye gideceksiniz?'' diye sordu. Mr. Finch, parmaklarını beyaz saçlarına daldırdı, bakışlarını elindeki olta iğnesinden ayırmadan yorgun bir tabırla omuz silkti. Bir süre sonra Giovanni Bracesco, ''Sanki soru kendisine yöneltilmiş gibi, dalgın dalgın, bilmiyorum.'' dedi. ''Kanımın uğultusunu duyabileceğim kadar sessiz, kurşun ağırlığında bir saat geçti.'' Nihayet Ratshpiler'in solgun, sakalsız yüzü kapıda belirdi. Şarap doldurduğu kadehini kaldırıp sağlığımıza içerken, yüzü her zamanki gibi sakin ve ihtiyar, elleri telaşsızdı. Ama onun gelişiyle birlikte odaya zapt edilmiş bir heyecanla dolu alışılmadık bir hava dolmuş, çok geçmeden bizi de sarmıştı. Daima yorgun ve ilgisiz olan ve prengiye yakalananlar görüldüğü gibi, göz bebekleri asla büyüyüp küçülmemek, ve görünürde ışığa tepki vermemek gibi garip bir özelliğe sahip gözleri, Mr. Finch'in iddia ettiği gibi ortasında siyah bir nokta bulunan mat gri ipekten yelek düğmelerine benziyorlar, bugün ateşli parıltılarla odayı inceliyor, duvarları tarıyor, nerede duracaklarına karar veremiyorlardı. Giovanni Brechesco durup dururken bir sohbet konusu açtı ve gölün bilinmeyen derinliklerinde ebedi bir gecede yaşayan, ve asla gün ışığına çıkmayıp doğanın sunduğu her yeme burun kıvıran ve yalnızca oltayla balık tutanların aklına gelebilecek en tuhaf nesneleri, ipin ucunda yalpalayan insan eli biçiminde parlak gümüş levhalar, kanatlarına sinsi kancaların gizlendiği, kırmızı camdan yarasalar, kapan, çok yaşlı, üzerleri yosun kaplı, dev yayın balıklarını ağlamakta kullandığımız garip yöntemleri anlatmaya başladı. Yerünü müsrat şpila dinlemiyordu. Aklının başka yerlerde olduğunu anladım. Aniden patladı. Tehlikeli bir sırrı sımsıkı kenetlenmiş dudaklarının ardında yıllarca saklayan ve sonra bir çığlık atıp bu sırdan bir anda kurtulan biri gibi bugün nihayet iskandilim dibe vurdu. Biz anlamadan baka kaldık. Ses tonundaki garip titreşim beni o kadar etkilemişti ki Bir süre derinlik ölçümüyle ilgili açıklamalarının ancak yarısını kavrayabildim. Aşağıdaki uçurumlarda, binlerce kulaç derinliğinde, daireler çizen girdaplar varmış ve iyi bir tesadüf yardıma koşmadığı takdirde her İskandil'i sürüklüyor, savuruyor ve dibe ulaşmasını engelliyormuş. Sonra konuşmasından bir roket gibi şu zafer dolu cümle yükseldi. Dünyada insan elinden çıkma bir cihazın ulaştığı en derin yer orası. Ve neden bilmiyorum, bu cümle dehşetengiz bir biçimde bilincime kazındı. Bu cümle ürkütücü bir çift anlamlılığa sahipti. Sanki görünmez biri onun ardında durmuş da kapalı simgelerle onun ağzından konuşmuştu. Bakışlarımı Ratschplan'ın yüzünden ayıramıyordum. Bir anda nasıl da hayaletimsi, gerçek dışı bir havaya bürünmüştü. Gözlerimi bir an kapadığında, yüzünün mavi alevler arasında parladığını gördüm. Dilimin ucuna gelen Azizel mu ateşi. Sözcüklerini haykırmamak için dudaklarımı sımsıkı kenetledim. Pratsiplanın benim boş zamanlarımda engin bilgisine şaşırarak okuduğum kitaplarından bazı pasajlar birer düş gibi canlandı zihnimde. Dine, inanca ve umuda, İncil'deki bahatlere karşı yakıcı bir nefretle dolu pasajlardı bunlar. Bu bir gerileme, diye kavradım kaygıyla. Tutkusunda kavrulmuş bir gençliğin ateşli münzebiliğinden sonra özlem diyarından dünyaya fırlatıldı ruhu. İnsanın ışıktan gölgeye taşıyan kaderin sarkacı. Üstüme çöküp beni felce uğratan yarı uyku halinden güçlükle sıyrılarak kendimi, Raç Plan'ın anlattıklarını dinlemeye zorladım. Baştaki sözleri uzak, anlaşılmaz bir mırıltı gibi içimde yankılanıyordu hala. Elinde tuttuğu bakır iskandili evirip çeviriyor, iskandil ışığa tutulan bir mücevher gibi parlarken, o anlatmayı sürdürüyordu. Tutkulu birer oltacı olan sizler, 200 arşını geçmeyen misinadaki ani hareketten büyük bir balık yakaladığınızı, Yeşil bir canavarın az sonra yüzeye çıkıp suyu kırbaçlayıp köpürteceğini hissetmenin çok heyecan verici olduğunu söylüyorsunuz. Bu heyecanın bin kat fazlasını tasavvur edin. Elimdeki bu metal parçası nihayet dibe vurduğunda neler hissettiğimi anlarsınız belki o zaman. Sanki bir kapıyı tıklatmış gibiydim. Onlarca yıllık çalışma beni tamamladı. Diye ekledi. Endişeli bir sesle. Ben, yarın ne yapacağım ben? Dünyamızın en derin noktasının tespit edilmesi bilim için hayli önemli, diye araya girdi botanikçi şiit. Raçpila, bilim, bilim için, diye tekrarladı dalgın dalgın ve bize sırayla soran gözlerle baktı. Nihayet patladı. Bilimden bana ne? Sonra ayağa fırladı. Oda da birkaç kez gidip geldi. Ani neredeyse haşim bir tavırla eşide döndü. Bilim benim için olduğu kadar sizin için de önemsiz profesör. Şunun adını koysanız artık. Bilim bir şeyler yapmak ne olduğu önemli değil. Bir şeyler yapmak için bir bahane yalnızca. Hayat korkunç, gaddar hayat ruhumuzu kuruttu, en derinimizdeki benimizi çaldı. Acımıza dayanamayıp sürekli haykırmamak, ne kaybettiğimizi unutmak için en çocuksu takıntıların peşine düşüyoruz. Sırf unutmak için. Kendimizi kandırmayalım, lütfen. Sustuk. Ama bunların bir başka anlamı daha var. Aniden vahşi bir huzursuzluğa kapılmıştı. Takıntılarımızın demek istiyorum. Bunu zamanla anladım. İnce, ruhsal bir sezgi, Yaptığımız her şeyin sihirli bir çift anlam taşıdığını söylüyor bana. Sihirli olmayan bir şey yapmamız mümkün değil. Ömrümün yarısı boyunca neden İskandil attığımı çok iyi biliyorum. Sonunda, evet sonunda ince uzun bir ip aracılığıyla bütün girdapların içinden geçerek dibe ulaşmamın Tek hazlı çocuklarını susuzluktan öldürmek olan bu nefret edilesi güneşin ışınlarının ulaşamadığı bir diyarla bağlantı kurmanın ne anlama geldiğini de biliyorum. Bugün gerçekleşen şey, dışsal, önemsiz bir olay yalnızca. Ama görebilen ve yorumlayan biri, lambanın önünde kimin durduğunu duvara vuran biçimsiz gölgeden bile anlar. Bana öfkeli öfkeli sırıttı. Bu dışsal olayın içsel olarak benim için ne anlama geldiğini size kısaca anlatmak istiyorum. Aradığımı buldum. İnanç ve umudun ancak aydınlıkta yaşayabilen zehirli yılanlarına karşı bağışıklık kazandım. Bugün irademi ortaya koyduğumda ve İskandil'le gölün dibine dokunduğumda, yüreğimin altüst oluşundan anladım bunu. Önemsiz bir dışsal olay iç yüzünü gösterdi. Hayatta, o dönemde. Yani siz din adamı demek istiyorum. Başınıza çok kötü bir şey mi geldi? diye sordum, Mr. Finch ve kendi kendine konuşurmuş gibi yavaşça ekledi. Ruhunuz ondan mı böyle yaralı? Rajpila cevap vermedi. Karşısında beliren bir resme bakar gibiydi. Sonra yine masadaki yerini aldı, hiç kıpırdamadan pencereden dışarıya, ay ışığına baktı, Ve neredeyse soluk bile almadan, bir uyur gezer gibi anlatmaya başladı. Ben asla din adamı olmadım. Ama henüz gencecikken, çok kuvvetli, karanlık bir güdü dünyevi şeylerden uzaklaştırdı beni. Kimi vakit doğanın çehresi gözümün önünde sırıtkan bir şeytan suratına dönüştü ve dağlar, doğa, su ve gök, Hatta kendi bedenim gözüme insafsız zindan duvarları gibi göründü. Hiçbir çocuk güneşin önünden geçen bir bulutun gölgesinin çayıra düşmesinden etkilenmez herhalde. Ama daha o zaman bile bir dehşet beni felce uğratıyor. Sanki bir el gözümün önündeki bağ hızla çekip çıkarmış gibi, otlar arasında gizlenen, Ve birbirlerini sessiz bir nefretle parçalayan milyonlarca minik canlının ölümcül işkencelerle dolu gizli dünyasını görüyordum. Çok geçmeden dünyayı kanla dolu bir cinayet çukuru gibi görmem kalıtsal bir hastalıktı belki de. Babam din yüzünden çıldırarak öldü. Hayatım manevi susuzluğun bitmek bilmez işkencesine dönüştü yavaş yavaş. Artık ne uyuyabiliyor ne de düşünebiliyordum. Dudaklarım gece gündüz hiç durmadan seyiriyor, kıpırdıyor ve duanın şu cümlesini bitkinlikten bilincimi yitirinceye dek mekanik bir biçimde yeniliyordu. Bizi kötülükten kurtar. Memleketimin vadilerinde, mavi kardeşler denen ve sonlarının yaklaştığını hisseden üyelerinin kendilerini toprağa diri diri gömdürdükleri bir tarikat var. Manastırları bugün hala ayakta, giriş kapısının üstünde taştan bir armağı asılı. Beş mavi çiçeğinin en üstü olanı, bir keşiş kukuletasını andıran zehirli bir bitki. Aconitum napellus, mavi kurtboğan. Bu tarikate sığındığımda genç bir adamdım. ise neredeyse bir ihtiyar. Manastır duvarlarının ardındaki bahçede yazları bu mavi ölüm bitkisinden bir tarh dolusu yetişir ve keşişler bitkileri kırbaçladıkları vücutlarından akan kanla sularlar. Bu topluluğa üye olan herkesin böyle bir çiçek dikmesi ve tıpkı baptist törenindeki gibi çiçeğine bir Hristiyan ismi vermesi gerekir. Benimkinin adı Hironumus'tu ve benim kanımı içti. Oysa ben Görünmez bahçıvanın hayatımın kökünü bir damla suyla sulaması için yıllarca boş yere yalvarıp mucizenin gerçekleşmesini beklerken, sararıp soluyordum susuzluktan. Bu garip kanla vaftiz töreninin simgesel anlamı, insanın ruhunu cennet bahçesine sihir yoluyla dikmesi ve arzularının kanıyla gübrelemesi. Söylenceye göre… Dünyadan ele tek çekmiş bu tarikatın kurucusu olan efsanevi Kardinal Napolius'un mezarından bir dolunay gecesinde adam boyu bir mavi kurt boğan fışkırmış. Her tarafı çiçekle kaplıymış ve mezar açıldığında içinde ceset olmadığı görülmüş. Aziz'in bitkiye dönüştüğü ve bütün kurt boğanların dünyada ilk o zaman çıkan bu bitkiden geldiği söylenir. Sonbaharda çiçekler solunca, küçük insan yüreklerine benzeyen zehirli tohumlarını toplardık ve Mavi Kardeşlerin gizli kitabında, ona sahip olanın dağları yerinden oynatabileceği yazan ve inancın hardalı olarak görülen bu tohumlardan yerdik. Bitkinin korkunç zehiri yüreği nasıl değiştiriyor, insanı nasıl hayatla ölüm arasında tutuyorsa... İnancın özü de kanımızı dönüştürmeliydi. İçimizi kemiren ölümcül işkenceyle bizi kendimizden geçiren estiklik arasında gidip geldiğimiz saatlerde sihirli bir güç oluşturmalıydı. Ama ben zihnimin iskandilini bu acayip mesellerin daha derinlerine salıp bir adım daha attım ve şu soruyla yüz yüze geldim. Mavi çiçeğin zehriyle nihayet gebe kaldığında benim kanıma ne olacak? İşte o zaman etrafımdaki şeyler canlandı. Yoldaki taşlar bile bana binlerce ağızdan haykırdı. Her ilkbaharda tekrar tekrar kanına akıtılacak ki, senin adını taşıyan yeni bir zehir bitkisi daha fışkırsın. İşte o anda beslediğim vampirin maskesini düşürdüm ve içim sonsuz bir nefretle doldu. Bahçeye çıktım ve Hieronymus adını benden çalan Hayatımla beslenen bitkiyi tek bir lifi kalmayana dek ayağımın altında çiğnedim. O andan itibaren yolum mucizevi olaylarla kaplandı sanki. Daha o gece bir sanrı gördüm. Kardinal Napalus elinde, parmaklarının duruşu yanan bir mum tutan bir insanınki gibiydi, beş çiçekli mavi bitkiyi tutuyordu. Yüzünün hatları bir cesedinkini andırıyordu ama gözlerinden yok edilemez bir hayat fışkırıyordu. Yüzünün hatları bir cesedinkini andırıyordu ama gözlerinden yok edilemez bir hayat fışkırıyordu. Yüzü benimkine o kadar benziyordu ki, kendimi gördüğümü sandım ve farkında olmadan dehşetle yüzümü yokladım. Tıpkı bir patlamada kolunu kaybeden birinin öteki eliyle yarasını yoklaması gibi. Sonra gizlice manastırın yemekhanesine girdim ve yok etmeye niyetli olduğum kutsal emanetlerin korunduğu dolabı vahşi bir nefretle kırdım. Dolapta şu köşede gördüğünüz yerküreyi buldum sadece. Ratsh ayağa kalktı, yerküreyi yerinden alıp masanın üzerine koydu ve anlatmaya devam etti. Manastırdan kaçarken... Tarikatın kurucusundan geriye kalan tek nesneyi yok etmek amacıyla yer küreği de yanıma aldım. Sonra düşündüm ki, eğer kutsal emaneti satar da parayı bir fahişeye verirsem, onu daha çok aşağılamış olacaktım. Nitekim ilk fırsatta bunu yaptım. Aradan uzun yıllar geçti ama insanlığı hasta eden o bitkinin görünmez köklerinin izini sürmediğim ve onu ruhumdan söküp atmaya çalışmadığım tek bir dakika bile geçmedi. Biraz önce de söylediğim gibi, gerçeği apaçık gördüğüm andan itibaren arda arda mucizelerle karşılaştım ama ben kararlılığımı korudum. Hiçbir yanılsama beni o bataklığa çekemedi bir daha. Antika koleksiyonu yapmaya başladığında bu odada gördüğünüz her şey o dönemden kalmadır. Bana gnostik kökenli karanlık ritleri ve kamisartlar çağını anımsatan çok şey rastladım. Parmağımdaki şu yakut yüzük bile, ne garip, mavi keşişlerin kurt boğan armasıdır bu, bir seyyar satıcının mallarını karıştırırken tesadüfen elime geçti. Bir an bile sarsılmadım ve günün birinde bir dostum burada gördüğünüz küreyi, Kardinal Napelos'un mirası olup benim manastırdan çaldığım ve sattığım kutsal emaneti, bana armağan olarak yolladığında... Onu hemen tanımış ve budalaca bir kaderin bu çocuksu tehdidi karşısında bir kahkaha patlatmıştım. Hayır, buralara, karlı dağlar diyarının berrak hafif havasına inancım ve umudun zehiri nüfuz edemez. Mavi kurt boğan bu yüksekliklerde yetişemez. Şu değiş benimle birlikte yepyeni bir anlamda gerçek oldu. Derinlere inmek isteyenin dağlara çıkması gerekir. Bu yüzden bir daha asla aşağılara inmem. Artık iyileştim. Tüm melek dünyalarının mucizeleri kucağıma bile düşseydi, onları değersiz ıvır zıvır gibi fırlatıp atardım. Varsın mavi kurt boğan kalbi hasta olanların ve vadilerdeki zayıfların zehirli ilacı olmaya devam etsin. Ben burada yukarıda yaşamak ve doğanın hiçbir hayaletin değiştiremeyeceği katı pırlanta yasalarının huzurunda ölmek istiyorum. İskandil atmaya devam edeceğim. Amaçsız, özlemsiz, oyun oynamakla yetinen ve hayatın daha derin bir amacı olduğu yalanıyla bozulmamış bir çocuk gibi mutlu, hiç durmadan İskandil atacağım. Ve dibe ne kadar değdirsem de, her defasında sevinçle haykıracağım. Dokunduğum hep dünya ve yine dünya. Yalnızca dünya. Güneşin iki yüzlü ışığını soğuk kanlılıkla uzaya fırlatan gururlu dünyanın ta kendisi. Hem içine hem dışına sadık dünya. Tıpkı Büyük Efendi Kardinal Napellus'un son acınası mirası olan yer kürenin hem içinin hem de dışının aptal bir odun parçasından ibaret olduğu ve öyle de kalacağı gibi. Ve her defasında gölün ağzı bir kez daha müjdeliyecek bana. Elbette, dünyanın kabuğunda, güneşten üreyen korkunç zehirler yetişiyor ama dünyanın içi, uçurum ve çukurları bunlardan bağımsızdır ve derinlikleri saftır. Raşpila'nın yüzü heyecandan kızardı, coşkulu konuşması bir an kesintiye uğrayınca büyük nefreti açığa çıktı. Bir dilekte bulunacak olsam, yumruklarını sıktı. İskandilimle dünyanın merkezine ulaşmak ve şu sözleri aykırmak isterdim. Bak buraya, bak şuraya. Dünya, yalnızca dünya. Aniden susunca başımızı kaldırıp şaşkın şaşkın baktık. Radjipla pencerenin önüne gitti. Botanikçe eşit narciğini çıkarıp yerkürenin üzerine eğildi, Ve Ratschi planının son sözleriyle kapıldığımız utancı yok etmek niyetiyle, bu kutsal emanet bizim yüzyılımızda yapılmış bir taklid olmalı diyerek Amerika'yı gösterdi. Yer kürede beş kıtanın beşi de var. Bu cümle kulağa ne kadar gerçekçi ve sıradan gelse de, belirli bir neden olmaksızın an an büyüyerek bizi saran ve tehditkar bir korkuya dönüşen bunaltıcı havayı dağıtamadı. Birdenbire, yabani ak diken ya da yaban defnesi kokusuna benzeyen, tatlı, bayıltıcı bir koku doldurdu odayı. Bahçeden esiyor, diyerek bu kabusa umarsızca son vermeye hazırlanıyordum ki, eş yiğit benden önce davrandı. Yer küreye bir iğne sokmuş, bizim gölümüzün bunca minik bir noktanın bile haritada yer almasının ne kadar garip olduğuna dair bir şeyler mırıldanıyordu ki, pencerenin yanında duran Ratshpila'nın sesi yeniden yükselerek tiz bir alayla araya girdi. Büyük Efendi Kardinal Napalus'un sureti neden beni eskisi gibi gece gündüz izlemiyor artık? Kodeks Nazareus'ta, Gnostik Mavi Keşişlerin kitabı İsa'dan önce 200 civarında yazıldı. Manastıra giren keşişlere şöyle bir kehanette bulunulmuyor mu? Her kim ki mistik bitkiyi kanıyla sonuna dek sular, bitki o kişiyi ebedi hayatın kapısına götürür. Ama her kim ki bitkiyi söküp atar... O caniye ölüm olarak görünür ve caninin ruhu bahar yeniden gelene dek karanlıklarda dolanır. Hani ne oldu bu sözlere? Öldüler mi yoksa? Ben diyorum ki, binlerce yılın kehaneti bana çarpıp darmadağın oldu. Neden gelmiyor acaba? Gelse de suratına tükürsem kardinal Nap, Boğuk bir hırıltı, Raciplan'ın son ecesini yuttu botanikçinin gece geldiğinde pencerenin önüne koyduğu mavi bitkiyi fark ettiğini ve ona dik dik baktığını gördüm. Yerimden fırlamak istedim. Yanına koşmak. Giovanni Bracesco'nun çığlığı beni yerime muhladı. Eş yiğidin iğnesi tıpkı olgun bir meyvenin kabuğunu çatlatması gibi, yer kürenin sararmış parşömen kabuğunu sıyırmış, parlak camdan büyük bir küre çırılçıplak ortaya çıkmıştı. Ve içinde... Anlaşılmaz bir biçimde camın içine yerleştirilmiş olağanüstü bir sanat eseri, Cübbesi ve şapkasıyla dimdik ayakta duran bir kardinal sureti vardı Ve elinde parmaklarının duruşu yanan bir mum tutan bir insanınki gibiydi. Beş yapraklı çiçekleri çelik mavi renkli bir bitki tutuyordu. Dehşetten felç olmuş gibiydim. Başımı radçipiladan yana güçlükle çevirebildim beyaz dudaklarla, ölü gibi bir yüzle duvarın önünde duruyordu. Cam küredeki küçük heykel gibi dindik, hareketsiz. O da elinde zehirli çiçeği tutuyor ve masanın üzerindeki kardinalden gözlerini ayıramıyordu. Henüz hayatta olduğu, yalnızca gözlerinin parlaklığından anlaşılıyordu. Bizlerse, ruhunun bir daha hiç dönmemecesine çılgınlığın karanlığına gömüldüğünü anladık. Ertesi sabah eş yiğit, Mr. Fink, Giovanni Brechesco ve ben vedalaştık. Tek söz etmeden, neredeyse selam bile vermeden. Gecenin son korkulu saatleri her birimize o kadar çok şey anlatmıştı ki, dilimizin bağlanmaması mümkün değildi. Dünyada daha uzun süre amaçsızca tek başına dolandım durdum. Ama onlara bir daha hiç rastlamadım. Uzun yıllar sonra o tarafa bir kez yolum düştü. Köşkten geriye yalnızca bahçe duvarları kalmıştı ama harap taş yığınlarının arasında yakıcı güneşin altında göz alabildiğince uzanan çelik mavisi bir tahttan adam boyu bitkiler fışkırmıştı. Aconitum Napayus Son